Taksim Altında Ölüm Var adresinde süren ve bugüne dek 600 bine yakın kişinin imzaladığı kampanya imza verenlere e-mail gönderdi. Tema Vakfı deprem bölgesi olması nedeniyle bu bölgede maden kazaları riskinin arttığını gündeme getirdi. Paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre son 30 yılda dünyada deprem nedeniyle 14 atık maden barajı kazası yaşandı. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni proje alanın çevresinde 19 fay bulunuyor. Bu faylardan yenice gönen fayı 1953'te 7,3 büyüklüğünde bir kırılma yaşadı. Çanakkale Türkiye'nin en önemli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Birinci derecede deprem bölgesinde deprem esnasında siyanürlü madencilik çalışmaları yaşam için büyük bir risk barındırıyor diye duyurdu imzacılarına bu kampanyayı imzalayıp paylaşmak isteyenler. Change.org altında ölüm var adresini ziyaret edebilir. Ayrıca kampanya metninin altındaki güncellemeler bölümünde Tema Vakfı'nın paylaştığı bölge deprem haritasında görebilirsiniz. Change.org'da pet şişelere karşı büyük bir hareket başladı. Matara Hareketi. Hareket Instagram'da Türk İşi Minimalizm sayfasını yöneten Hale Acun Aydın'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattı. Kampanya ile başladı bu hareket Change.org Taksim İstanbul Matara Hareketi adresindeki kampanyanın talebi belediyenin matara doldurmak için su otomatları kurması ve İstanbulluları peç şişeye mahkum etmemesi. Hızla büyüyen hareket İzmir, Ankara ve Eskişehir'e de yayıldı. Şu anda 4 şehri için ayrı ayrı kampanyalar yürüyor ve peç şişeye muhtaç olmak istemeyen kent sakinleri belediyelerden şehrin belge bölgelerinde su otomatları kurmasını istiyor. Hale Acun Aydın kampanya metninde kampanyayı başlatma nedenini şu şekilde açıklamış. Pet şişeler en yaygın kullanılan tek kullanımlık plastiklerden bir tanesi. Pet şişelerin üretiminde kullanılan ham maddeden bu şişelerin kullanımdan doğan çöp ve kirliliğe çevremize büyük zarar veriyor. Geri dönüşüme uygun olsa bile çoğu normal çöp kutularına atılan hatta kimi zaman doğrudan sokağa veya doğaya atılan bu pet şişeler için Bir şey yapmamız lazım. Birçok birinci İstanbul'da evinden matarasıyla çıkıp yanında taşıdığı suyu bitirdiği zaman çaresiz kalıyor. Matarasına tekrar su dolduracak yer bulamıyor. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Akbil'le doldurulabilecek su otomatları kurmasını istiyoruz. Denizlerdeki mikroplastiğin 50 yıl içinde balıklardan çok olacağının öngörüldüğü dünyamızda PET şişe kullanmamak ve suyumuzu kendimiz taşımak bizim elimizde. Şehrin çeşitli yerlerine konacak su doldurma otomatları özellikle toplu taşıma, metro, marmaray, otobüs durakları gibi bunlar sayesinde kendi matarasını taşıyan, başta şehrine ve sonra dünyaya saygılı İstanbullular mataralarını doldurabilecek. Böylece doğaya saygılı olmak isterken ve çaba gösterirken PET şişe kullanmak zorunda kalmayacaklar. Ücretsiz ya da Akbil ile çalışacak bu doldurma otomatlarında kullanılan Pet şişe miktarı da bu şekilde azaltılacak. Siz de eğer bu 4 şehirden birinde yaşıyor ve talebe katılıyorsanız şu adreslerden kampanyalara destek verebilirsiniz. İstanbul için Change.org Taksim, İstanbul Matara Hareketi, Ankara için Change.org Taksim, Ankara Matara Hareketi, İzmir için Change.org Taksim, İzmir Matara Hareketi ve son olarak Eskişehir için de evet tahmin ettiniz Change.org Taksim. Eskişehir Matara Hareketi ve tabii ki bulunduğunuz şehir bunlardan biri değilse kendi şehriniz içinde aynı şekilde bir Matara Hareketi, bir kampanya başlatabilirsiniz. Karaman ili Kazım Karabekir ilçesi Karalgazi Köyü muhtarlığının Change.org'da başlattığı kampanya bu bölgede kurulması planlanan Mermer Ocağı'nın yaratacağı çevresel tehditlere dikkat çekiyor ve Mermer Ocağı planlarının iptal edilmesini Change.org Taksim, Karalı Gazi'de Madene Hayır adresinden ulaşılabiliyor bu kampanyaya. Mermer Ocağı'nın planlanan bölgenin verimli tarım arazilerinden oluştuğu belirtiliyor. Kampanya metninde ayrıca projeyle ilgili şu bilgiler var. Ruhsatı alan şirket 38 ila 45 noktada mermer arama ve işletme izni verilmesi için Karaman Valiliği ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurdu. Özel bir şirkette Karalgazi köy sınırları içinde çet belgesine gerek yoktur izini aldı. Ancak bu izni kimseye duyurmadan sadece Çevre Şehircilik il Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlayarak 30 gün askı süresini gizlilik içinde yürütüp hukuki yola başvurulmasını engelleyerek aldı. Firmaların önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacağını düşünüyoruz. Bahse konu geçen köylülerimiz uyutma işlemlerine karşı duruyoruz. Karal Gazi Köyü Muhtarlığı, Mermer Ocağı izninin iptal edilmesi için bir dizi ziyaretler ve basın açıklaması yapmak için faaliyet başlattı. Bizler de kanun ve hukuk kuralları içindeki her türlü mücadelede köylülerimizin yanında yer alacağız. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz. Eğer siz de Karal Gazi Köyü'nün mücadelesine destek vermek isterseniz change.org.taksim karalgazide madene hayır adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi.